Recep Ali Gümüş, Frantin Murcana'nın metresi olarak tanındı. Şerwan Karıega. Havalar uygulayınca, günkü hatun şaba, helat ya Frantin. Sevgili dostlar, Mustafa Ras Frantin Gökülleri Gecesine hoş geldiniz. Frantin 60. Doğum gününü olan bugün, 15 Eylül'de onun yaşam mücadelesini sevgiyle anıyor yine kendi hayatlarını riske atarak doğruluk uğruna cesurca mücadele eden başka insanları hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. Bu gecenin sonunda çok özel iki insanı ve mücadelelerini alkışlama ve onlara elimizi uzatma fırsatı bulacağız. Ayrımcılığın, zorbalığın, insan hakları ihlallerinin, adaletsizliğin, bir kez daha içimizi ve dışımızı, her yanımızı sardığı bir dönemis oluyoruz. Katillerin ödüllendirildiği, işkencecilerin artlandığı, çevre ve işçi katliamlarının sürdüğü bir zamanda yaşıyoruz. Irak, Süriye, Gazze, Vahşet'e tanıklık ediyor. Ölüm, zulüm, diktatörlük, gaddarlık, sevgisizlik, vicdansızlık çevremize hakim. Bugün ezidilerin başına gelenlerin canlı canlı izlerken yüz yıl önce yaşanmışları nasıl cahilce inkar edelim? Peki bugün bunlara tanıklık eden her bir dünya vatandaşının sorumluluğu değil midir olanlara engel olmak? Evet dostlar, bütün bunlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü bunlarla birlikte dünyanın dört bir yanında mücadele azmide çabası da yükseliyor. Kötülüğü düşünüp planlayanlar kadar iyiliği arzu edip isteyenler, eyleme geçenler de var. Bu gece boyunca dünyanın pek çok yerinden ışıkları anacağız. Işığı temsil ediyoruz ve edeceğiz. Prantik Vakfı olarak faaliyetlerimiz ve bu ödül aracılığıyla insan haklarının kazanılması, yaşama geçmesi için çalışmaya ve onurlu mücadelesini sürdürenleri cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki demokrasi kazanacak. Buna inancımız sonsuz. Fronting ödülleri sahiplerini bulurken biz Fronting Vakfı olarak bu geceyi ve bu umudu bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Thank mm -hmm. you. Amen. Mm -hmm. ve fotoğraf farklı. Soma'daki büyük maden ocağı faciası sonrası Elmadere köyünde çocukların yaşadıkları zor süreçte yanlarında olmak, kendilerini fotoğraf diliyle ifade edilmelerine yardımcı olmak ve çocukların içinde bulundukları travmadan biraz uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla Soma'da fotoğrafçı çocuklar atölyesi düzenledi. Atölye çocuklarla beraber fotoğraf çekmeyi birlikte bakmayı, görmeyi anlamayı etkiledi. Filistin'deki sivil toplum kuruluşu Addamel Vicdan Derneği, İsrail ve Filistin hapishanelerinde tutulan Filistinli politik mahkumlara destek sağladı. İstatistiklere göre İsrail askeri hapishanelerinde 200'ü aşkın kişi idari tutukluluk statüsü altında mahkemeye çıkarılmadan tutuluyor. Tutukları bir kısmı açlık krevine başladığı. Addemel, 12 Haziran 2014'te kaybolan 3 İsrailli yerleşikçi olayından sonra Filistinlilere uygulanmış kolektif cezalandırmaya karşı insanlık olduğunu savunmaya devam ediyor. İsrail'deki taayyur, birlikte yaşama topluluğu, 2000'de Filistinliler ve Yahudilerce İsrail tarafından Filistin köylerine uygulanan ambargoyu kırmak ve şiddete başvurmayan gündelik hayattaki doğrudan edenlerle toplumsal eşitliğe ulaşmak amacıyla kuruldu. Tayyuş, İsrail ordusunun da desteğini alan yerleşimcilerin, köyleri yerlerinden etmesini engellemek için çalışıyor. Taayyuş aktivistleri, geçiş haklarını kullanan Filistinli çobanlara eşit ediyor. Batı birçok topluluğun yardım için ilk başvurduğu adres olan grup, birlikte yaşamanın temellerini atıyor. Azerbaycan'daki muhabirlerin güvenlik ve özgürlüğü enstitüsü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne getirilen hükümet sınırlamalarına karşı 2006'da Dünya Basın Özgürlüğü gününde kuruldu. Gazetecilere karşı şiddet uygulayanların cezasız kaldığı kültürü değiştirmek için çalışıyor ve gazetecilerin güvenliğini gözlemliyor. Kurumun raporları ülkedeki basın özgürlüğü meselesini uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyor. Türkiye'deki Kazova işçileri çalıştıkları fabrika kapatılıp tazminatsız olarak işten atılınca işlerini işgal edip üretime devam ettiler. İlk sipariş olarak Küba basmaçına forma yapan Kazova işçileri kendi ürünlerinin sattıkları bir de mağaza açtılar. Kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği işçilerin ürünleri Şişli, Dren Kazova, Kazak Petriki Merkezinden temin ettiler. Yunanistan'da 16 Mart 2013'te AYP Atina ile Atina futbol arasında oynanan maçta AYP taraftarlarından orijinal 21 grubu pankarda açtı. Ege'nin iki yakasında polis şiddeti kurbanları Aleksandros, Trigoro ve Berke yan yana durduğu pankarda futbolun karşı karşıya gelmek kadar yan yana durabilmek olduğunu da hatırlattı. Japonya vatandaşları Fukushima'da yaşanan nükleer felaketi hatırlatmak ve Japonya Başbakanı'nın Türkiye'ye nükleer santral satmasından dolayı duydukları utancı dile getirmek için Türkçe bir video hazırladı. Videoda Fukushima nükleer felaketini yaşayanlar Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santralin bir başka felaket olacağı konusunda Türkiye'yi Belarus'taki Viyasna İnsan Hakları Merkezi, hükümet karşıtı protestolar sırasında tutuklananlara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla 1996'da kuruldu. İnternet sayfalarının kapatılması, resmi satürlerinin geri alınması gibi keyfi uygulamalara maruz kalan grup, başkanları Alev Yaryatski'nin 2011'de gözaltına alınmasıyla uluslararası insan hakları gündeminde daha çok yer aldı. Yaptıkları çalışmalarla, diğer Yanski'nin özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan grup, Belarus'taki bütün siyasi mahkumların tahliyesi için çalışıyor. Türkiye'deki yeryüzü sofraları ilk kez geçtiğimiz yıl, Gezi Parkı direnişinin hemen ardından başlayan Ramazan ayı boyunca, lüks otellerdeki iftar davetlerini protesto etmek için, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde kuruldu. 2014 Ramazan ayında da, yüz sofraları için bayraksız, flamasız, sponsorsuz katılım çağrısından Polis müdahalelerine rağmen insanlar, kurdukları sofralarda sömürüye ve zulme karşı bir olarak iftarlarını açtı. Pakistan'daki Bytes for All, Pakistan'da ve dünyada internet ortamında ifade özgürlüğünün sağlanması ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin durdurulması için çalışıyor. Sosyal medyadaki netre söylemini takip eden teknoloji geri al kampanyasıyla 11 Şubat 2014 tarihini internet mahremiyetini geri isteme günü ilan eden grup Pakistan Hükümeti'nin SMS metinlerini sansürleme girişimine de karşı çıkıyor. ...Romanya'da pek çok kişi 1 Eylül 2013'ten itibaren iki hafta boyunca Bükreş başta olmak üzere... ...Romanya'nın pek çok şehrinde Rosia Montana Dağı'ndan gümüş ve altın çıkarmayı öngören... ...Rosia Montana Projesi'nin gerçekleşmesini sağlayacak yasayı protesto etti. Açık maden işletmesinin etrafındaki dağları çöle dönüştürmesinden, kullanılan Sienür'ün bir doğa felaketine sebep olmasından... Ve Roma zamanından kalma antik maden tünellerinin yok olmasından endişe duyanların tetkisi sonucu kanun Romanya Parlamentosu'nun alt meclisi tarafından Haziran 2014'te reddedildi. Çili'de bir grup aktivist Pinoche önderliğinde gerçekleşen 10 Eylül 1973 darbesinin 40. yılında görmek istememek eylemi kapsamında Santiago'da toplandı. Basit ve etkili bir eylem yöntemi seçen grup, darbe esnasında ve sonrasında kaybedilen 1210 kişiyi 1210 kişiyle temsil ederek bir araya geldi ve kentin en işlek caddesinde kaldırımın üstüne yatarak D bir insan zinciri oluşturdu. 11 dakika boyunca yerde yatan katılımcılar, gündelik işlerine devam edenlere, askeri dik altında yaşamanın ne olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki 2014 yerel seçimlerinde bağımsız sandık görevlisi bulmak üzere oy ile ötesi olarak yola çıkan hareket, Nisan 2014'te dernekleşti. Demokratik hayatın bir parçası olan oy verme işleminin sağlıklı gerçekleşmesini elde etmeyen gömürler, oyların açılmasına, sayılmasına ve taşınmasına müşahitlik etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çalışma yürüten oy ve ötesi gönlükleri, gerektiğinde oy çuvallarının üstünde uyarak herkesin sesinin duyulmasına katkıda bulundu. İtalya'daki 21 Temmuz Derneği, Roman halkının haklarını savunmak, Kamuoyunu roman halkının gördüğü ayrımcılığa karşı daha duyarlı hale getirmek için çalışıyor. İfade özgürlüğünü koruyabilmek adına İtalyan kamu kurumlarından maddi destek almayan dernek, İtalya'da kötü koşullar altında yaşamak zorunda kalan roman halkının yerinden edilmesine karşı mücadele ediyor. Medyadaki ayrımcı söylemi gözlemleyerek beraber yaşamanın yolunu açıyor. Nisan 2014'te Tedirna'daki Murat Mahallesi'nde bulunan küçük bir parkta kafe yapılması amaçıyla bir dozer soktu. Çevre sakinlerinden 75 yaşındaki Kıymet Peker, sandalyesiyle bu dozerin kepçesinin önüne oturdu ve belediye başkanıyla konuşup parkın park kalacağı sözünü alınca kadar da kalkmadı. Torunlarını o parkta oynarken görmek istediğini belirten Kıymet Teyze'nin adı artık aynı zamanda parkında. Mm-hmm. Thank no. you. 2014 yılı, hoş geldiniz efendim, 2014 yılı Uluslararası Handling ödülü sahibi. 1950'de İngiltere'de Londra'da, 1980'lerde iki kişiyle birlikte başlattığı ve zaman içinde genişleyen kartopu sivil kampanyasında birkaç bin insanı ortak bir amaç uğruna seferber etti binlerce kişiyle İngiltere'deki ABD askeri üstleri etrafındaki dikenlik yerleri kesti. 1996'da umut tohumları Doğu Timor uzunluk demirinin eylemleri kapsamında soykırım boyutunda sonuçlar yaratacak Doğu Timor bombardımanında kullanılacak Hiye-Hawk savaş uçağının silah sılandırmasını da yaraldı. Eylem 2 milyon pound değerinde maddi zarara yürüyüştü. Hava aracının Endonezya'ya ihracatının durdurulmasını sağladı. Grup Liverpool Mahkemesi'nde uluslararası yasalara saygı göstermenin ve savaş suçlarını engellemenin her vatandaşın hakkı ve görevi olduğunu satıldı. 1997'de İngiliz Trident nükleer silah sistemini şiddetsiz, açık ve barışçıl bir şekilde etkisiz kılmayı amaçlayan Trident Ulusluk Demiri kampanyasını başlatan altı aktivisten biri oldu. Trident Gloucesters 1998'de İngiltere Başbakanı Blair'e İngiliz nükleer silahlarının kontrolü etkisizleştirilmesine dair açık mektup yazdıktan sonra devlet tarafından tanınmış oldu. Trident Ulluk demiri kapsamında halen sürdürülen eylemlerin ilk geniş katılımlısı Ağustos 1998'de gerçekleşti. 1999'da ABD'den Alan Moxley ve Danimarka'dan Ule Roder'le beraber İskoçya Lopoye'deki Trident sonra Test İstasyonu Maytime'a girdi. Bilgisayarlara ve elektronik ekipmanlara zarar verdi, makinaları bozdu. Seyir defterlerini, dosyaları ve bilgisayar donanımlarını denize attı. Üç kadının gerçekleştirdiği bu eylemin ardından Trident'in düşküsünden biri olarak anılmaya başlandı. 2002'de Uluslararası Kadın Barış Hizmeti Filistin'i başlattı. Diğer Trident Kulluk Demiri aktivistleriyle Fas Day'in ilk 65'i organize etti. Kampanya katılımcıları bir yıl boyunca İskoçya'daki deniz üstü Day'in'i avulda da tuttu. Eylem, İskoçya'da antinükleer ve hükümetin seçilme sürecinde etkili oldu. Trident Kulluk Demiri, Birleşik krallığın karşı duruşuna rağmen, İskoç hükümetine nükleer silah sızlanmada uluslararası hukuku bir araç olarak önermeye halen devam ediyor. Trident Bulluk Demir'inin eylemleri İngiltere'ye bekliyordu. Bu iki ligsten sızan deliklerinin de gösterdiği İsveç ve NATO arasındaki sıfı işbirliğine karşı İsveç birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi için kampanya başlattı. Güney Kore hükümeti tarafından 2005'te Dünya Barışı Adası ilan edilen ve dikkat UNESCO Dünya Mirası mekanına sahip Adası Jeju Adası'ndaki ihtilaflı Ceju Doğu Deniz üstünün yapımını engellemeyi amaçlayan dilinişe katıldığı için Mart 2012'de Güney Kore Polisi tarafından tutuklandı. Çalışmalarının yanı sıra birçok insanı nükleer soykırımı engellemek üzere hükümetlerine karşı harekete geçmeye ve bütün nükleer silahları ve kitesel imha silahlarını yok etmeye etti. 1990'ların ortasından beri yüz defadan fazla tutuklandı. Bu tutuklanmalar, nükleer silahsızlanma hakkında, kamusal farkındalığın yaratılmasında ve medyanın konuya ilgi göstermesinde etkili oldu. Barışçıl bir dünya durmak için şiddetsiz yöntemleri ve bu kullanmaya devam edildi. Bunun için en cehizler. Ve üzere and the exact of the omega 13 yılı ödül sahibi Cumartesi anneleri adına bir, burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Cumartesi anneleri şekilde 500 defa toplanacaklar. Ve sizleri de bizleri hepimizi e, aralarında görmek istiyorlar. Cumartesi anneleri adına e, Hanım Tosun, İkbal Eren, Emine Ocak ve Zübeyde Tepe'yi e, 2014 bin on ödülü jüri üyesi baskın oranı sahneye davranmıştır. 1959'da İstanbul'da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Adli Tıp Uzmanlığı eğitimi aldı. 1987-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Klasik Arkeoloji Lisansı eğitimi aldı. 1992'de kurulan Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1993-96 yılları arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Türk ceza hukuku Derneği kurucu ellerinden bir oldu mesleki ömrünü işkenceyle mücadeleye Ve Türkiye'nin bu konuda kilometre taşlarından birisi oldu. Türkiye'de işkencenin yaygın olduğu ve yetkililerin işkencenin üstüne örttüğü 1990'larda işkenceyi saptayan raporlar verdikçe ve tıp etiği üzerine yazar yazdıkça devletin baskı ve engellemeleriyle karşılaştı. Uğur Mumcu sanıkları hakkında verdiği rapordan sonra resmi makamlarca tehdit edildiğini açıkladı. Görekten alınmasına dair gizli yazı ortaya çıktı. Mehmet Arın, Adalet Bakanlığı sırasında adli tıpın susurluk döneminde uygulanan imha mekanizmalarından biri haline dönmesiyle karşı etkin mücadele verdi. 1997'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı oldu. 2004'te Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan alındı. 2005'te idari mahkemesi ve YÖK kararıyla görevi iade edildi. Ek görev olarak yürüttüğü Adli Tıp Kurumu İktisat Kurulu Başkanlığı görevinden birkaç kez uzaklaştırıldı. Kazandığı davalarla göreve geri döndü. 1996'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına Bosna'nın Kalesija bölgesinde toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsi çalışmalarına katıldı. Birleşmiş Milletler tarafından işkencenin saftanmasında, uluslararası standart kılavuz olarak kabul edilen İstanbul Protokolü Bergezini oluşturucuları arasında yer aldı. Daha sonra protokolün uygulanması hakkında çeşitli ülkelerde eğitimler verdi. 2000'de insan hakları için hekimlerin Güney Afrika'daki uluslararası çalışmasında, 2002'de Dünya Sağlık Örgütü'nün kadına yönelik cinsel şiddet araştırması ve el kitabı çalışmalarında yer aldı. Uluslararası İşkence Rehabilitasyon Merkezi adına gittiği Bahreyn'de turist kılığına bürünerek denizde cesedi bulunan ve polise göre boğularak dönen gencin vücudundan doku örnekleri aldı. Örnekleri Türkiye'ye getirdi ve yaptığı motokside gencin ailesinin de iddia ettiği gibi göz altında işkenceyle öldürüldüğünü tespit etti. Organize Suçlar ve Mücadele Şube Ödürlüğü eski müdürü Adil Serdar Saçan'ın yaptığı işkenceleri kanıtladı. Ergonekon örgütü tarafından telefonlarının dinlendiği, meclisler bilgilerinin dosyalandığı gerekçeleriyle yaptığı müdahale başvurusu kabul edildi. Birey olarak Ergenekon davasının tek müdahale olur. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Adli Tıp Lisans ve Yüksek Lisans dersleri veriyor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlığı yapıyor. 2009'dan beri Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başkanlığını yürü. Halen tahliye edilmeleri için Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu raporuna ihtiyaç duyan cezaevlerindeki çok sayıdaki hasta tutuklunun sorununu gündeme düşüyor. Adli Tıp Kurumu'nun bağımsız olmasının önemine dikkat çekiyor. Tepkilere rağmen Türkiye'de yargının sağlıklı işleyebilmesi için Adli Tıp Kurumu'nun baştan aşağı yenilenmesi gerektiğini açıkça savunuyor. Devletin işlediği insan hakları iklalleri kendisinin görev alanına girdiği için çalışmaları, bu erkeği elinde bulunduranları rahatsız etse de tüm baskı ve yıldırmalara rağmen işkenceyle mücadele eden ve gerçekleri söylemekten vazgeçmiyor. Bunun için Şebnem Korur İncancı. Sirovie Hajuko'ya kadar. Aslında bütün konuşmamı bu toprakların bütün dillerinde, bütün halkların dillerinde yapmak isterdim. Ne yazık ki bundan yoksun bırakıldık. Bundan yoksun bırakmamaları içindir mücadelemiz. Sizleri sevgi ve dostlukla selamlıyor Tüm dünyada devletler adına katledilmiş dostları, yoldaşları, bu topraklarda korumayı başaramadığımız, hep tedirgin bıraktığımız güvercinlerimizi, o güzelim insan Hrant'ınki sevgi, dostluk ve özlemle bir kez daha anlıyorum. Dediğiniz gibi ve hekimliğin hep bir yaşam biçimi olduğunu savunurum. İnsanlık için mücadele etmeyi, insandan yana tutum almayı bu yaşam biçimini seçtiğimde öğrendim. Başka türlüsünün de mümkün olmadığını düşündüm her zaman. Ben bugün çokça mahcubiyet hem de inanılmaz bir umut duygusu yaşıyorum. Mahcup çünkü yalnızca insan olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalışırken yıllardır devletin kaybettiği insanlarımızı arayan cumartesi anneleriyle örneğin aynı ödüle değer bulmuş olmak bende mahcubiyet uyandırılır. O inanılmaz umurdan komşu olmadığı bir Böylesine anlamlı bir ödüle değer görülmenin verdiği ve yarattığı bir mahcubiyet içindeyim ben. Hem yalnızca yapılması gerektiğini yaptığınızda bu davranışın ödüllendirilmesinin mahcubiyeti hem de yapılması gerekenin bu topraklarda olağan bir değer olarak benimsenmesini yaygınlaştıramamış olmamızın utancını yaşıyorum. Ermeni soykırımının hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, küplerin inkar ve imhasının yok sayılması, ...bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olması... ...ve hatta bir avuç kalmış Ermeni halkının yaşadığı bir mahallede örneğin... ...bir ilkokulun adının Talat Paşa, caddenin Ergenekon, sokağın Türk beyi olmasının utancıyla yaşamamız. Bu toprakların ezilen tüm halklarının acısını hep birlikte hissetmemiz ve onarmak için elimizden geleni yapmamız gerekirken... ...yapamamış, yetememiş olmanın mahcubiyeti. Onur duyuyorum. Hem de çok. Sevgili Hrant kadına verilen bu ödül... ...hep birlikte yıllardır inatla sürdürdüğümüz mücadeleye adanmış bir ödül. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış... ...daha özgür ve adil bir dünya için çalışan... ...bu idealler umuruna bireysel risk alan... ...ezber bozan, barışın dilini kullanan... ...bunları yaparken insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut verenlere. Verilen bu ödüle değer bulunmuş olmak mücadelemizi onurlandırıyor. Dostların arasında güneşin sofrasında olmanın onurunu yaşıyorum. Çok güçlenmiş olarak çıkacağım bugün bu salonda. yalnız olmadığımızı bilerek ve güvenle. Her gün acılara yenilerinin eklendiği bu topraklarda mücadele gücümüz bilenerek... Doğru olanı yapmanın, insan olmanın bilinciyle bu sonsuz mücadelelerin içinde her zaman kendimi dostların arasında güneşin sofrasında hissettim zaten ben. Bana direnme gücünü veren o dostluklar ve güneşin ısıttığı dayanışma ruhu oldu hep. Beni bu ödülü aday göstermeye, ödülü almaya değer bulduğunuz, güneşin sofrasında yer verdiğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Kaçıklarınızı. Başüstlerinden... Give it up.